Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarını yana atışı yok mu Lilinin? Lilinin yağdan kıl çekercesine inanışı. Lilinin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli. Ekmek ha bak kalın olmuş, ha kabere döpâr Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa, Lili de o kadar Allah'ın Lili. Gözün ruhun kadar aydınlık ya Lili Gönlün soğuk sular güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil Olamaz Üsküdar'dan geçeriken bulduğun mendil Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili sen istesen de taş yürekli olamazsın Sen daima güzeller güzeli olursun Lili Demek gideceksin Arkana dönüp bakmayacaksın Hangi kuş hangi şafakta ölecek görmeyeceksin Öyleyse al bu kürkü Bu veda kürkünü Lili Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü sen daima sultanlar sultanı olursun Lili Demek sen gidiyorsun Lili Bizi öpmeden mi gideceksin Lili Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu Eline bavulunu alışı Yollara koyuluşu yok mu Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, Uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lilinin bir tavşan gibi koşuşu, Keklik gibi dönüp bakışı, Ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı, Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem, Lili.